Yazının akılsal bilimsel oladığı kaynağıdır. Tekrar diyorum yani bunlar yani gerçekler olarak düşünmüyorum ben sizi ama genel olarak şimdi bilimsel bilginin üretilmesine bakarsanız bu iki inanç veya paradigma özelliği inançı gözümüze çarpar. Ee, bu da muhtemelen neden kaynaklanıyor. yani her ne kadar fizikçiler e, yani doğa kanunlarıyla uğraşıyorlarsa. Bir şansı, Biz mekanizmalarla uğraşıyoruz. Bu mekanizmaları tanımladığınız zaman da işte böyle bir takım e, inancılar ortaya çıkıyor. Şimdi ikincisi ise e, benim açımdan yani hiç olmazsa daha problemli e, bu program veya devreler iyi işlemektedir. Çünkü hayvanın içinde yaşadığı dünyayı iyi bir şekilde temsil etmektedir. Nereden çıkartıyorum ben bunu? Ben kurbağada nasıl nöroplar buldum? Sineklerin yani yemeği sevdiği şeylerin hareketleriyle uyumlu ee, hücre seçicilikleri buldu. Ama mesela bir telefonun hareketleriyle ya da ne bileyim işte e, kurban hayatında hiç olmayan film gibi bir hayvanın hareketleriyle uyumlu bir yazılım olmadı. O yüzden de burada ne diyorum ben? Ha, işte Benim e, sinirsel yazılımım ya da yani e, sinirsel devrelerim benim için yaşadığım dünyayı yani, iyi bir şekilde temsil etmektedir. Şimdi burada bu temsil olayı beni acayip e, bozan bir şey ama muhtemelen cumartesi e, bunların daha derinine gidebileceğiz. Ama şimdilik bu iki şeyi yani sınır bilimin e, genel geçer belki de kabul gören bu içinde yer aldıklarını belirtmekte etmekte fayda var. Ama bazı sınır bilimciler yani işte Francisco Arena gibi belki benim gibi ben sınır bilimci kabul ederseniz bu temsil fikrinden hiç hoşlanmıyorlar. Yani dünyanın beyninde temsil edilmesinin hiçbir... E, ee, çok büyük bir saçmalık oldu şu an yani çünkü dünya zaten dışarıda kendisine duruyor Doğru, neden bir daha temsil etmeye çalışayım diyorlar ama yani şimdilik burada bırakacağım bu tartışmayı zaten e, döneceğiz bu konuda buyurun bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Genel tanımla ilgili kaynağıdır yani biraz belki şey yapıyorum ama hı hı. hani kaynağıdır ne anlamda kaynağıdır? Oradan mı <gülüyor> çıkıyor bilgi yani? Evet yani tabii. evet oradan çıkıyor yani hı hı. sizin akılsal bilgilerimizin fonksiyonlarımız oradan çıkıyor. Yani o onu nedense olarak belirliyor diyebilirim. Evet. Yani tabii yani bu kaydık mevcut. Beklendiğim bir olay karşısına verdiğimde o şaşkınlık tepkisi nasıl oluyor? Sinirlerin Sinirlerinden nasıl tepki gösteriyor? Ee, Beklendiği tanıdık olmayan daha önce de, de, de, deneyimlenmemiş kişinin. Ya şimdi aslında burada iki şey söyledim. Yani <gülüyor> Yani bir tepki veriyorlar. Yani sonuçta yani normalde yaptıkları şeyi değiştiriyorlar. Yani mesela EEG diye bir metod vardı. Beyin etrafına elektroplar yani ve beynin farklı yerlerinden elektrik potansiyelini ölçersiniz. Ve şöyle bir deney düşünelim mesela. <gülüyor> ee, ama orada ölçtüğümüz elektriksel tabi özellikle on binlerce belki de milyonlarca nöronun toplu aktiviteleri. Sonuçta yani siz buraya elektropl koyuyorsunuz. Yani onun çok da uzamsal bir seçiciliği yoktur. Zaman da çok kesindir. Çünkü direkt elektriği ölçersiniz. Ama uzamda seçici değildir. Çünkü bir elektropla siz dediğim gibi milyonlarca dörün aktivitesini ölçersiniz. Gene de diyelim şöyle bir paradigmamız olsun bizim. Ben size hep aynı kategoriyeden objeler göstereyim. Mesela mobilya isimleri göstereyim. Tamam mı? Ve beyninizden sürekli olarak da elektrik akımı ölçeyim. Ne zaman ki ben size bu kategoriye uymayan bir tane uyaran göstereyim, atıyorum bir harmonizmi göstereyim, kedi göstereyim, o zaman bizim uyumsuzluk negativitesi dediğimiz bir sinyali beyinde okuyabilirsiniz. Beyindeki, yani tabii onun yönü çok önemli değil de e, yani negatif, böyle elektriksel bir değişikliği tespit edersiniz. Yani o kadar uzamsal olarak e, çözünürlüğü düşük bir sistem bile, yani gerçekten sistemi normalde beklenmeyen, şaşırtıcı bir e, uyaranın sunulduğunu Size bir imza olarak, bir korelat olarak verir. Yani, yani bir şekilde değişiyorlar onların, evet. Bunu ne bir negativite olarak ölçebiliriz. Buyurun. İkinci maddeki iyi bir şekilde bir ifadesi var, tabii ki. İyi bir şekilde ile evet. yani şey, neyi kast ediyoruz? Yani aslında güzel o halde için yeteri kadar. Evet, hayatta kalmamızı sağlıyor. Yani ben ne kadar hayatta kalabiliyorsam o kadar iyi işliyor. Ve çoğu hayvan zaten hayat bu bir, bir, bir süre ömürleri kadar kaldıkları için de demek ki e, iyi bir şekilde işlemiş. Ama belirli bir nörolojik bozukluklarla dünyaya gelen mesela e, tür bireyleri hayatta e, yeterince uzun süre yani ortalamanın altında kalıyorlarsa mesela o işte yaşamış oldukları genetik bozukluk ya da geçirmiş oldukları kazadan dolayı onların o beyin devrelerinin ya da yazılımının işi var. Ne bilmiyorum. Daha kötü işliyor demek ki ki o yüzden hayatta kalamıyorlar diyebiliriz basit bir şekilde. Diye tahmin ediyorum. Yoksa benim de yani e, ya ben direkt burada yani biri bir çevirdim bunları. <gülüyor> <gülüyor> Kaynaklar diyor yani. Bu temsil fikri ve ona ücretsiz e, olmasında konuşacak mıyız? Da? Yani konuşabiliriz. Yani e, geçen sefer de bundan konuştuk. E, yani belki sonunda bir tartışma yapabiliriz. Yani bugün de yapabiliriz. Vaktimiz evlad diye işte. ölçüyordu. Cuma, e, cumartesi de belki yaparız. E, ya temsilden ne anlıyoruz? Ee, temsil etmek nedir? Ya yani çünkü temsinin de yani zayıf tanımları olabiliyor, güçlü tanımları olabiliyor. Ona bakmakta yalan görüyorum. Ama mesela çoğu insan, mesela krik gibi insanların şöyle yani Fransız krik, Christoph bu İndüviyacı bulduğun bilim insanları gerçekten de dedikleri, dışarıda görsel bir dünya var. Ben bu görsel dünyayı beynimde temsil ediyorum. Mesela bunu haritalar olarak düşünebiliriz. Birinci görme bölgesi, ikinci görme bölgesinde orada bir temsili kuruyorum beyinim ne zaman ki bilincin nöral koral atları, bilince dair aktivite biliyorsa eğer ben adeta yani böyle beynimin içinde oturan küçük bir insanmışım işte klasik homokulus ee, durumu ee, bu temsilden bu sefer de bilinçli oluyorum. Yani bu birazcık işte bir indirgemeciydir. Yani klasik bir Christoph Koch gibi insanların sevdikleri bir tanımlama Benim üzere bir tanımlama Peki, başka, bir şey şey yani başka bir şey yok. Benim anlamımın temsilden başka bir şey Ha, işte, e, sonunda isterseniz ama kendisi çünkü çok farklı şey alıştırabiliyor galiba hepsine işte, bakabiliriz. <gülüyor> tamam o zaman abi yani bunları böyle söyledik. Beğeniyoruz veya beğenmiyoruz fark etmez. <gülüyor> sinir sisteminin şimdi yapısına e, bakalım biraz. Eee bulabildiğimiz tek şey içerisinduydu. Diğerleri gene İngilizce amın çevirilerini yazdım hepsinin bildiğim ölçüde. Şimdi baktığımız zaman mesela önce de merkezi sinir sistemi tanımlıyoruz. Merkezi sinir sistemi beyin ve onurluktan yani oluşuyor. Bu arada beyincik mesela beynin bir bölgesi aslında, yani bu şekilde düşünmeniz lazım. Ondan sonra da periferik sinir sistemi var. Biz bunu uğraşmayacağız. Periferik sinir sistemi yani yüzeysel sinir sistemi, midikonlarımın elektrik akıllarını geçen ya da aynı şekilde benim göz dışındaki diğer organlarından organlarımdan gelen duysal bilgileri geçen sinirler var. Neden göz dışında? Çünkü göz anatomik olarak aslında beynin parçasıdır zaten. Yani o yüzden de sinir sisteminden bahsettiğimiz zaman beyinle beraber gözleri de belirtmekte yarar var. Anatomik açıdan gözler aslında beynin zaten parçasıdır. Biz ama bugün konumuz yani onun de çok bahsetmeyeceğim. En sonunda bir slayt göstereceğim. Beyinle uğraşacağız herhalde. Buyurun. Bir şey söylemeyeyim. bu kadar e, ilerlemiş olması ışığınızıyla bazı olabilir mi? Yani e, internetten da hiçbirçok şeyi deneyimliyor olmamız ve o yüzden onların bu hıza adapte olması. Bu gerçek zamanımız mesela ilginç bir fikir. Ee... Yani mesela ağzımızla ya da işte e, <gülüyor> e, basınç e, reaktif e, şeylerle, sinirlerle değil de gözlerle bir cevap ben, e, yani çünkü ne bileyim mesela ya ben bilimsel bilimci olarak da sadece şunu düşünebiliyorum. yani görsel dünyadan gelen bilgi e, bilgi içeriği olarak san e, dünyadan e, daha karmaşık. Yani bite dökersek yani böyle bitlerden konuşuyoruz ya bilgisayarlar falan derken. Yani görsel dünyadan çıkacak toplam bit miktarı, rühsal dünyadan çıkacak bit miktarı da herhalde çok daha fazla. O yüzden de zaten yani %70'lik iOS'e veya onlara cevap verebiliyor. Sistem gücüyle içim doğasıyla falan mümkün olabilir. Yani ben Bilgi işinden hmm. e, düşünerek. Yani bilgi iş o kadar fazla. O bilgi spektrumu işini... da <gülüyor> <yani> geniş mesela. <gülüyor> duyma spektrumu da bayağı geniş. Bilgi mesela da bayağı geniş. yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani sonuçta etrafta en fazla e, en hızlı olan e, postacı hmm. IŞİD şu Evet. Öyle, öyle düşünülebiliriz. Doğru. Bir <gülüyor> şey olabilir. E, görsel dünyamızdaki çoğu nesne yani bende hepsini hepsi ışık saçarken çoğu ses çıkarmıyor. Oh, çok. Şurada tahtayı falan, burada yani kör bir insanla, ses duymayan bir insan yani evrimsel olarak düşündüğümüz zaman çok değişik. Ben derinin gözden daha fazla evrim geçirdiğini ve çok daha geliştiğini biliyorum. Göz. Yani bakıldığında öyle ama derine, vücudumuzu katlayan derinin daha fazla evrim geçirdiğini ve en mükemmel en gelişmiş organımız olduğunu biliyorum, Bu organımız olduğunu yani ben, yani ben de duyduğumda çok şaşırmıştım ama. Öyle olmuştum ama yani şey var. Neyşal'ın yalancısı istiyorsanız neyşal'ın belgesel. Neymişmiş, bunu hiç, <gülüyor> <mesela. gülüyor> <Nation. gülüyor> yani hiç duymamıştım. Ama neymişmiş, yani yani işte işte akıllı tasarımcılar vardı. mesela hep gözden bahsederlerdi, o çok komiklik. Yani duyu organlarımızı belgesel olarak hepsini <gülüyor> incelemişlerdi. Ben deliğin <gülüyor> çarptıklarında çok şaşırmıştım ama öyleymiş. Mesela olabilir. Bu mesela göz mesela böyle akıllı tasarımlar çok göz örneğini verirler. İşte çok karmaşık işte böyle bir bunun arkasına tutla kalabilir. Yani göz belgesi de seni de seni şu adına hatırlamıyorum. Gözler seriliyor ama hatırlamıyorum Ama böyle yani. Gözden var şey. O bizim. Ko dedim ki aslında yani bakarız belki yani göz gösteririm. İşte akıllı tasarımlar hep göz örneğini kullanırlar. Ya yani bu o kadar karmaşık bir o kadar akıllı bir sistem ki arkasından akıllı bir eee dizayn olması gerekiyor. Gözle baktığımız zaman ilk gördüğünüz şeyin ne kadar aptal bir dizaynı olmalıydı. <gülüyor> yani bunu bir sonraki derste belki yani kısaca başta gösteririm. Ee, çok yani karmaşık olduğuna hiçbir sözüm yok. Ama yani birisi dizayn etse, hayatta öyle yapmaz. Her şeyi tam tersi yapar falan yani. Ee, neyse şimdi biz e, sınıf sisteminin çeşitli özelliklerine bakacağız. Ee, şimdi öncelikle e, beyin mesela <gülüyor> görüyoruz ya. E, belki de işte bizim bütün e, zihinsel, akılsal... Ee, özelliklerimizin e, beşiği falan gibi fikirler veriyor ortada. Ya yani bunlara mesela Susan Halli gibi e, akıl felsefecileri de şey gibi bir soru getirdiler. Ya yani kafatası sihirli bir membran, sihirli bir zar da e, kafatasın içinde bulunan, şey, bulunan şeyler bilinci yaratıyor ve onun dışındaki şeyler bilinci yaratmıyor gibi bir soru var. Ki aslında Susun Örlü'nün dediği şey ben katılıyorum ki doğru gerçekten de neden sadece beyin bilinçliği yaratıyor olsun. Ee, ama aslında belirli bir hücresel seviyede be, beyin kan bariyerinden bahsetmek mümkün. Gerçekten de e, beynin vücudun dışından daha farklı bir şekilde e, hani konulduğunu e, söylememiz mümkün. Biz bu sisteme beyin kan bariyeri adı veriyoruz. Şimdi şöyle bakalım, bunların iki sayesindeki fark görülüyor mu bilmiyorum ama... Şimdi beyin hariç vücuttaki damarlarda çeşitli madde giriş çıkışına izin veren e, boşluklar var. Beyindeki damarlarda ise bu boşluklar yok. Yani e, hücresi olarak zaten böyle gözüküyor. Yani burada aradaki şu e, endoteliyel e, hücrelerin aralarında burada gördüğümüz e, boşlukların olmasına e, izin doğmuyor. O yüzden de beyin e, ne birçok e, kimyasal... ...bunun nasıl girip çıktığı çok daha iyi kontrol edilir vaziyette. Yani mesela sizin e, vücudunuza bir şeyler yersiniz, e, mesela glutamat vardır her şeyin içinde. Eğer bu glutamat beyni gidiyor olsa direkt yani ölmeniz falan lazım. Glutamat çünkü beyinde en fazla kullanılan e, iletişim aracı, kimyasal iletişim aracı. Eğer normalde kanınızdaki glutamat beyninize gidebiliyor olsa... Ee, yani damarlar böyle olsa yani hiç şansınız olmaz. O yüzden de e, beyni dizilen e, madde çıkışı daha iyi kontrol ediliyor. Ve bunda ne belirliyor? Yani beyni şeylerin nasıl girip giremeyeceğini belirliyor? Burada bazı aktif mekanizmalar var. Ama mesela en önemlilerinden bir tanesi maddelerin yağdan ne kadar çözüne, e, çözünebilir oldukları. Mesela işte atıyorum. Kodein, morfin ve eroinin e, beyinde yaptığı etkiler aslında aynıdır. Hepsi giderler, aynı tip reseptörlere e, tutunurlar. Ama siz birine aynı miktarlarda kodein, morfin, eroin verdiğiniz zaman farklı etkiler görürsünüz. Kodein çok daha zayıf bir analjezik etki yapar. Morfin belki sizi oldukça fazla bir şekilde uyuşturur. Ama eroin, e, işte, yani cankilleri, rush dediği, yani ani bir e, şey miyiz? Yani ne derler? Nasıl diyelim? Yani bir duygu gelir, çok hızlı yani ne kadar ağrı olduğu ile bir duygu gelir. Bu da çünkü bunlar her ne kadar aynı reseptörlere bağlansalar da bu üç maddenin yağda çözünürlükleri farklıdır. Eroininki çok yüksektir. O yüzden heroin damardan verdiğiniz anda hemen yağda çözünürlük ağırlıklardan geçerekten beyindeki etkisini göstermeye başlar. Bu arada bu beyin kan bariyerinin ilk gözlemi çok güzel bir deneydir. Ee, Yanılmıyorsam 150 sene falan önce yapılmış bir herhalde. Ee, Kanan boya enjekte ediyorsunuz, mavi boya enjekte ediyorsunuz. Ve vücuttaki beyin hariç bütün dokuların boyandığını görüyorsunuz. Ama beyin dediği gibi boyanmıyor. Aynı şeyi tersten yapıyorsunuz, beyindeki e, damarlara boya enjekte ediyorsunuz. Bakıyorsunuz bütün beyin e, maviye mesela boyanıyor ama vücuttaki diğer dokular boyanmıyor. Yani bu çok eski, klasik bir bu bariyeri gösteren bir deneydir. Şimdi beyin dokularına geldik. Hala damarlarla falan uğraşıyoruz. Çünkü o da neden, nereden başlayacağım ben doğrusunu bilemediğim için aslında. Şimdi ilginç bir şey göstermek istiyorum. <gülüyor> Şimdi beyindeki e, sıvının adını e, e, beyin omurilik sıvısı diyor. Hani yazmıştım. <gülüyor> e, e, beyin omurilik sıvısı adını veriyoruz. Bu da beynin ortasında yani burada yani arkadaşlar bir hayalet gibi ortasında olduğunu görebildiğimiz ventrikül sistemi söz konusu. Tarihsel olarak bakılığına çok enteresan bir sistem çünkü Descartes'e kadar e, yani ruhu tanımlayan e, maddelerin bu ventrikül sistemin içinde olduğu düşünülüyor. Ve yani çok detaylı incelemeleri vardı bunun böyle işte yani Dalyan'dan falan, sana olmuşsunca falan bile geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte ondan sonra Descartes gelip de işin içine hipofis bezini sokuyor yanlış bir şekilde ama e, önemli değil. E, o zamana kadar yani Descartes'e kadar bu işte bizim bilincimiz nerede ya da ruhumuz nerede? Bir sorulara verilen cevap çoğu zaman e, bu ventrikül sisteminin içinde oldu. Şu anda hala tabi ruh nerede, nerede? bu soruların hiçbir cevabımız olmadığı için bu eski bilgiye gülmeyi çok anlamsız buluyorum. Ama tek bildiğimiz bizim bu ventriküllerin içindeki belli dokular, kromatik plexus denen dokularda bu sıvı üretiliyor ve beynin etrafına gönderiliyor. Bunun bir avantajı da mesela beynin etrafında Adeta bir yastık oluşturuyor ve beynin 1400 gram olan ağırlığını efektif olarak 40 grama kadar düşürüyor bu sıvının var olması. Aksi takdirde beyin aşağıya doğru şey yapar, beyin ama bu sıvının içinde yüzdüğü için efektif olarak ağırlığı 40 grama falan düşmüş oluyor alttaki yapı için. Ama aynı şekilde siz bir darbe aldığınız zaman, e, beynimizin içleri gibi kafatasına e, çarpıp zarar görmüyor. Çünkü orada onu e, yumuşatacak, darbeleri yumuşatacak bir sıvı tabakası Oluşturmuş oluyor. Ama dediğim gibi çok da yani şu anda ilgimizi çekmiyor. Biz kabaca beynin çeşitli bölgelerine bakalım. Şimdi burada e, gelişimde ilerliyoruz. E, yani ne gelişimde adeta ilerliyoruz. Şimdi burada bir ön beyin söz konusu. Burada orta beyin, burada arka beyin var. Gelişimde ilerlerseniz e, renk kodunun değişmediğini görüyorsunuz. Yani bu ön beyin diye bahsettiğimiz ya da dediğimiz bölge... Burada cerebral korteks yani evimsel olarak en yeni bölgeye tekabül ediyor. Onun altında şey görüyoruz, mesela burada talamus ve Hikosalamus'u görüyoruz. Onun altındaki bölge, ki onu daha yakın göreceğiz. orada beyin kökü var. Bir de arkada da bir beyincik söz konusu. Beyincikteki mesela bu küçük yapıdaki hücre sayısı, beyindeki hücre sayısından daha fazla. Serebel ee, yok İngilizcesi. beyinci çok ilginç bir yapı. Hala olarak anlayabiliyoruz. Harekette çok etkili olduğunu biliyoruz. Ama e, bazı bilişsel fonksiyonlarda da etkili oldu. Son zamanlarda anlaşılıyor. Yani o yüzden de moleküler olarak baktığımız zaman beyinden biraz farklı, dedim. Yani, ufak yapıda beynin geri kalanından çok daha fazla e, sinir hücresi buluyoruz. Şimdi biz sırayla önden arkaya doğru gideceğiz. Ön beyine bakacağız, ee, orta beyine ve sonra da arka beyine bakacağız. Şimdi baktığımız zaman e, ön beyine özellikle insanda baktığımız zaman dikkatimizi çeken ilk şey bunun çok böyle girdili çıktılı bir yapı yapıyor olması. Yani adeta alanı maksimize etmek, alanı e, maksimum tutmak için çalışılmış bir yapı var. Yani siz eğer bir e, farenin e, beynini alırsanız serebral e, korteksin dümdüz olduğunu görürsünüz. Yani şöyle girinti çıkıntı falan yoktur. Ama e, memelilerde yükseldik için bu girinti ve çıkıntıların giderek arttığını ve insanda belki de yani normal e, evrimsel e, sıralamadan beklenmeyecek bir hızda artan girinti çıkıntı e, arttığını görüyoruz. Şimdi burada ne var? E, bazı kısımlar gri gözüküyor bazı kısımlar beyaz gözüküyor. Bunun da tabii normal bir anlamı var. E, hücre gövdeleri bizim gri madde dediğimiz... E, Dış çetlerde bulunuyorlar ve hücre e, gövdelerinin e, yapıları bu gri rengi veriyor kortekse. İçindeki beyaz nereden geliyor? Başta dedim ya e, aksonların etrafı e, beyaz bir mielinle kaplanıyor. Yani onlar burada hücre gövdeleri oturuyor. Buradan da onların uzantıları yani mesaj taşıyan, e, elektriksel aktiviteyi taşıyan uzantıları, aksonları geçiyor. O yüzden böyle bir renk farkı var. Bir şekilde e, beyaz. Daha sonra göreceğimiz gibi bu onları bir de tam tersine dönüyor. Şimdi zaten birinci e, dersimizde görmüştük. E, yani birinci bölümde görmüştük. Bir parselleme var. Beynin farklı bölgelerin farklı işlemlere e, hizmet ediyorlar. Mesela şu resimde ben çok kısaca söyleyeyim. Yani burada bir görme bölgesinden bahsediyoruz burada birinci görme e, duyma bölgesi var neden birinci diyorum bu arada e, çünkü kortekste e, korteks altı yapılardan gelen e, bir şeylerin sinirlerin sinir uçlarını e, ulaştığı işte ilk yerlerden görüyor. yani ben korteks altı yapıdan gelen e, duyusal e, aksonları, e, uzantıları takip edersem Kendimi birinci görme bölgesinde buluyorum. Ondan sonra birinci görme bölgesi ikinci görme bölgesine gönderiyor ve devam ediyor. İşte mesela burada hareket korteksi var. Bunun arkasında vücutta gelen duygusal bilgilerin kodlandığı alanlar var. Yani bu zaten sürülebilir en fazla çalışılan yapı diyebiliriz. Serenler kortek. Çünkü işte gördüğümüz gibi algıyla ilgili, hareketlerle ilgili ve hele ki yani bu prefrontal bölgeye giderseniz Belki de kişiliği tanımlamaya yardımcı olabilecek ya da mesela karar verme mekanizmalarında devreye girdiği düşünülen sinirler hücrelerle karşılaşıyorsunuz. Yani bu evrimsel elini yapıyor. Şimdi korteks zaten bu sebeplerden dolayı, hele ki bir de yani evrimsel olaraktan çok yeni olmasından dolayı sıkça bilinçle ilişkilendirilir. Şimdi ben bunları yani geçen e, ya bir sene önceki çalıştığımızda bir buçuk saatte falan anlatmıştım. Şu anda çok kısaca söyleyeceğim. Üç tane fikirden bahsedeceğim burada. Bunlardan bir tanesi bilinç merkezlerinin görme veya duyma bir yer yukarıda yer alması. Bundan ne kastediyoruz? Ne demiştik biz? Önce mesela Karşımıza R1 gibi, yani birinci görme bölgesi gibi bölgeler çıkıyor. Bilincin buralarda olmadığı düşünüyor. Bilincin bulunduğu noktaların bu hiyerarşilerdeki, daha yukarıda yer alan, mesela işte daha önce gördüğümüz, hem foro-tenforal yer aldığına dair bir takım bulgularımız olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu bir fikir, yani görme hiyerarşisinde bir bölge ne kadar yukarıda ise, bilince olan kalkısı da o kadar büyük deniyor. İkinci bir fikir dedim ya görmede iki tane geçiş var ya da yol var diye bir tanesi <gülüyor> ne ile ilgileniyor diğeri nerede ile ilgileniyor. Aynı şekilde işte bilici olmanın nerede bölgesinde değil sadece ne bölgesinde olduğuna dair bazı bulgular var. Bunu ders dışında detaylıca konuşabiliriz ama şu aralar en fazla popüler e, teorilere bakarsak ki bunlar bayağı enteresan ve en boşumaklar teoriler bilinci beynin tek bir noktasında değil bilakis beynin birçok noktasının birbirleriyle uyumlu birbirleriyle iletişimli bir e, aktivasyon örüntüsüne geçmesiyle ilişkilendiriliyor. Yani eğer siz bilinçli bir görmeden bahsediyorsanız, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, beynin birçok farklı bölgesi arasında siyah çizgilerle birleştirilmiş, birbirleriyle uyumlu, aktivasyon gösteren bölgeler buluyorsunuz. Ama aynı koşullar altında eğer e, görme veya duyma yani algı bilinçsiz bir şekilde gerçekleşiyorsa beynin farklı alanları arasında pek bir iletişim bulmanız mümkün olmuyor. Yani bu klasik klasik e, işte e, zamansal senkronizasyon denen teorilerin temelinde de yatar. E, Stanislas Nehan gibi insanların e, küresel çalışmaların teorilerinde de yatar ki bunlardan birazcık bahsedeceğiz Cumartesi Gere. Bir şey e, biraz önce e, kullandığın bilinsiz şeklinde bilin neyi bahsedebilir? E, şimdi mesela e, şöyle bir şey olabilir. E, ben sana uyaranları tamamen aynı koşulda veririm. Ama uyaran öyle bir senin algılama işine yakındır ki bazı zamanlarda tamamıyla tesadüfer diyelim. E, sen onu görürsün bazen görmezsin. Ben sana bir uyaran gösteriyorum ama çok kısa gösteriyorum. Onun ne olduğunu görüp görmeme olasını benim onu ne kadar uzun süre orada tutturumla alakalıdır. Yani bir kere görürsün bir kere görmezsin. Ama tabi yani retineye ulaşan bilginin e, aynı olduğunu düşünüyoruz iki koşulda. Çünkü ben aynı sürede tuttum. Sen bir seferinde görebildin fazla hızlı geldi o sıralar. Ama ikincisinde her ne kadar aynı hızlı olsa da bu sefer bir başardık. Yani o retinaya gelen bilgi iki koşullar eşitti diye e, yani düşünüyoruz, inanıyoruz. E, ama bir tanesinde bilinçli bir görme ortaya çıkıyor, bir tanesinde bilinçli bir görme ortaya çıkıyor. Yani böyle bir takım fikirler var bilgimizde. E, bunları ders dışında tartışabiliriz. Korteks'i bırakalım. E, tenasyon falanına gelelim yine ön beyindeyiz ama yine telaseferon'dayız ama şimdi yani birazcık daha içeri doğru gittik şimdi bu yapılardan en çok popüler olanların ikisi amigdala ile hipokampustur şimdi hipokampus çünkü işte hafızaların yazıldığı yerdir denir amigdala da uyaranlara veya sizin yaşantılarınıza duygusal içeriğini katan bölgedir denilir Şimdi mesela yani ampul hafıza dediğimiz bir olay var. Yani ampul doğru bir bilmiyorum da ee, FlashBaltMemory diye geçerli işsahatçısı falan işte. Mesela tarihte olarak çok büyük bir önemi olan bir olay olduğu zaman siz bu olayı hayatınız boyunca hep çok net olarak hatırlarsınız. Yani mesela şimdi size soracak olsam 9-11'i nerede, kiminle nasıl öğrendim, üzerinde ne vardı falan gibi o ana dair sorularımın önemli bir kısmına siz cevap verebilirsiniz. Ama başka, daha önemsiz bir olayı çok daha az hatırlarsınız. Tahmin ediyoruz ki, yani mesela bunların bu şekilde yazılmalarında hem hipokampüsü hem amigdala'nın belirli bir rolderi var. Bunlarla ilgili deneyler mesela, yani işte Türkiye'de de yapılıyor, Avrupa'da da yapılıyor, işte Berl-i Duvar'ın yıkılmasıyla ilgili yapıldı, 9-11 ile ilgili yapıldı. Ama işte gibi, yani bu hipokampüs bölgesini ana işlevinin hafızaların ee, kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya yazılması nasıl olduğu düşününce amigdala'nın da e, duygusal içerik kattığı düşünülüyor. Geçiyorum. Eee şimdi ön beynin uzay diaslamalındayım. Şimdi hipokampusu çok hızlı geçeceğim çünkü benim ilgimi aç bu iyi olmadı. Neyse e, şey. Eee benim ilgimi çeken bölge daha ziyade eee olacak. Hipokampus da çok önemli Hipotalamus, hormon sistemleri için önemli. E, türle, türe spesifik davranışlarla ilgili olduğunu da biliyoruz. Ama talamus e, çok daha önemli olduğu için direkt ilgilenmeye başlayacağım. E, şimdi burada talamusu görüyoruz. Ve talamusun içerisinde farklı e, nukleuslar var. Bu nukleuslar çevrelerine ayırt edilebilen hücre e, toplulukları. Şimdi talamusun genel işlerini... E, algısal bütün fonksiyonlar için bir istasyon işlevi görür. Yani çok farklı duyun organlarına, yani görme olabilir, duyma olabilir, hareket olabilir, bütün bilgiler e, duysal hareketsel yüzeylerden kortekse iletilirken önce mutlaka Talamus'a uğruyorlar. Burada başka bir e, resmi görüyorsunuz. Şimdi talamusun alttan bakıyoruz. Talamustaki belirli bir nükleusu seçtik bu sefer. Adı LGN. Bunu seçmemizin sebebi bu nükleusta biz sadece görmeyle ilgili bilgi buluyoruz. Yani gözlerden gelen bilgi ee, yani göz sinirinden taşınıyor. Önce talamus'tan talamusun LGN denen eee ulaşıyor. Buradan da bizim optik radyasyon adını verdiğimiz e, aksonlarla, yani hücre uzantılarıyla birinci görme bölgesine ulaştırılıyorlar. Demiştik zaten. Birinci görme bölgesi burada diye Yani arada mesela bu örnekte LGM, talonusun bir nukleusun e, istasyon işlevi görmekte. Ve bu istasyon işlevini görürken, görürken de çok spesifik takılıyor. Mesela bunun katmanları var. 6 tane katmanı var. Bu katmanların e, bir kısmı sağa gözü e, taşırken diğer katmanları sadece sol gözü teze dair bilgiyi taşıyor. Aynı zamanda iki üçe tipi var. Biri daha büyük, biri daha küçük. Birisi e, daha detaylı bilgileri, yani e, uzamsal frekans anlamında daha detaylı bilgileri taşırken diğeri daha genel, daha kaba, yani e, uzamsal frekans olarak daha düşük e, frekansları taşıyor ve aynı şekilde gayet seçici bir şekilde kortekse getiriyor. Yani şu bölgelere getiriyor. Yani oldukça iyi organize olmuş. Sağ nerede belli, son nerede belli, aynı şekilde ince detaylar nerede, yoksa e, daha kaba e, yapısı sahnenin nerede yine aynı şekilde belli. Dedik işte zaten e, istansörlerimi görüyor. Şu ana kadar algısal ...çok sürenden bahsettim ama aynı şekilde motor davranışa bakacak olursanız... ...yani orada da bir istasyon görevi e, olması söz konusu. E, dediğim gibi aynı zamanda korteksle karşılıklı bir etkileşim var. Yani bu sadece dış dünyadan e, ya da duysal e, yüzeylerden gelen bilgi... E, ...tamam tanımusa geliyor, tanımusa onu kortekse gönderiyor ama... ...vorteks arasında karşılıklı bir etkileşim var. Yani karşılıklı bir bağlantıda söz konusu. O yüzden de zaten Thalamus'un beyindeki bütün e, aktivitiyle adeta regüle ettiği, e, değiştirebileceği söylenir. Ve e, bu yüzden de birazdan göreceğimiz gibi bilinçli bir alakası olduğunu düşünülür. E, beyin kökünün üstündür. Neyse biz şuna bakalım... Ee, şimdi Thalamus e, bilinç teorilerinde yani bilincin nerede olduğuna dair verilen e, cevaplarda çok etkili bir yere sahiptir. Şimdi mesela e, bunu nasıl araştırabiliriz? Bilincin olup olmadığı durumlara bakabiliriz. Mesela anestezi halinde işte, e, bilinçli değiliz deriz. İşte, e, uyku halinde bilinçli değiliz deriz. Falan filan. Yani böyle durumlarla e, bizim bilinçli olduğumuz durumları karşılaştırabiliriz. Ya da sistem bilinçsiz iken, mesela uyuyorken, anestezi halindeyken iken, talamusu aktive edebiliriz ve bunun sonuçlarını alabiliyoruz. Bunu da yaptığımızda olarak bu e, sıçanın uykunuşudur. E, anestezi vermişiz sıçana. E, şimdi beynin farklı bölgelerine e, şey yapıyoruz, e, uyarıyoruz ve hiçbir sonuç alamıyoruz. Ama ne zaman ki talamusu uyarırsak, bu anestezi halindeki sıçan bir anda uyanıyor. Ama 1-2 dakika sonra o bizim yarattığımız etki kaybolduğu zaman tekrar yeniden pıt, uykuya doğru düşüyor. Yani işte anestesi durumu, bitkisel hayat örnekleri, uykudaki osilasyonlar, talamokortikal. Talamokortikal dediğim zaman da talamustan kortekse bilgi taşıyan sistemlerden bahsediyorum. Kortikotalamik olsa bu sefer de korteksten talamusa bilgi taşıyan sistemlerden bahsediyorum. Yani tek başına olmasa da talamus... Korteksle kurduğu iletişimle beraber e, bilinçli olma halleri açısından e, etkili görünüyor. Ama bazı işte bulgular var. Şimdi de girmek istemiyorum. Korteksin rolü daha öncülü olabilir. Ama gene de yani biz e, Talamus'u yani ortadan kaldırırsak biliyoruz ki sistem e, yani bilinçsizleşecek. Ama tabii bu yani korteksin öncülü etkisinden dolayı yoksa Talamus'un kendi özüne dair bir şeyden mi? Yoksa biz yanlış soruyu mu soruyoruz bunları daha araştırıyoruz diyebiliriz. Bir sonraki yapı, beyin kökü yapısı. Ee, aslında yani biraz önce de bahsetmiştim. Thalamus ve Hipotalamus, e, Diensephalon dediğimiz bölgeye aitler. Ee, şu anda farkındaysanız şu bölgeyi çıkardım. Buraya koydum, yani etrafımdaki e, hipotampus, amigdala, cerebral korteks falan hepsini attım. E, şimdi burada önce Diensephalon'u görüyorum. Burada farklı bölgeler var. E, orta beyin, Pons, Medulla adlarında, Türkçe'de bu isimleri kullanıyoruz. Şimdi buralar ilginç yerler çünkü e, yani sistemin genel olarak ne kadar uyarılabilir olduğu konusunda gerçekten bu yerlerin önemi çok büyük. Çünkü beyinde kullanılan neredeyse bütün e, kimyasal sistemlerin e, yani kimyasalların üretilmesini sağlayan e, nukleuslar bu bölgelerde. Ne demiştim? Yani mesela burada dört tane klasik nörotransmiter gösteriyorum. Bir tanesi adrenalin, bir tanesi noradrenalin, bir tanesi dopamin bir tanesi serotonin. Serotonin bu arada medyada çok büyüyorsunuz. Depresyondayken serotonin düşüyor. O yüzden serotonin de arttırırsanız depresyondan çıkıyorsunuz falan gibi. Ee, saçınızın başlayacaklar var. Ee, İneç olarak da kullanılıyor bunlar. Neyse ama bunların hepsinin nereden çıktığına baktığımız zaman bulduğumuz yerler gerçekten de işte bizim buradaki biraz önce gördüğümüz... Ee, Eee işte şey beyin kökü yapıları karşımıza çıkıyor. Bu beynin şekli niye değişti? Çünkü genelde insan beyninde görüyordum her şeyi. Şimdi burada sıçan beyninde gösteriyorum. Çünkü tabii ki sıçanlarda böyle daha fazla devre yapabiliyorsunuz ve bu sistemler konusunda çok daha fazla fikir sahibiniz var. Ama tabii ki yani buradan edindiğimiz bilgileri insanlara da eee düşünüyoruz. Eee bir sonraki soruya geçebiliriz. Efendim? Bir sonraki soruya geçebiliriz. Tamamdır. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Şimdi ne demiştim? Beyin kökü genel olarak bilinçli olma haliyle etkili. Yani siz bilincini kaybetmiş, mesela bitkisel hayattaki hastalara bakabilirsiniz. Ya da bizim minimal bilinçli durum dediğimiz hastalara bakabilirsiniz. Bunlarda genelde bir beyin köküne hasar gelmiş olma durumunda bahsetmek mümkün. Yani beyin kökünde mesela bozul tüket kazası bir şey olmamıştır. Eğer... Ya seçici olarak da beyin kökünde hasarlar varsa gerçekten de yani bilinçsiz bir duruma girme olasılığınız e, artıyor. Ama gene de asıl meselemenin kortikal olduğu da e, yani gelen bulgular tarafından birazcık e, desteklenmekte. Yani beyin kökünün daha ziyade daha e, teknik jargonla e, rostral taraf yani buruna doğru daha yakın olan taraf rostral yani buruna yakın oluyor. Kaldırdığınca bir daha yakın ee, Onunla alakalı olduğu söyleniyor. Yani geri kalan bölgelerinin bir e, uyanıklılık ve tahlik edilebilirlik. Yani bu diyor. Nasıl çevireceğimi bilemedim yine. Ee, yani sistemi ne kadar? Evet, yani uyarılabilirliği yani uyarılabilirliğini değiştiriyor. Ama gerçekten de yani bilimcilik kaybetmesini istiyorsak, anlaşılan kalmış gibi bölgelerle uğraşmamızda fayda var gibi gözüküyor. Ee, zaten bunu da nereden biliyoruz? Ee, eğer talamus dışındaki beyin kökü aktivitesini ölçerseniz elektriksel metodlarla ee, bu aktivite hem elektriksel hayattaki hastalarda hem de uyanık olan hastalarda oldukça benzer özellikler gösteriyor. Ama genel olarak korteks ve talamus aktivitesine bakacak olursanız ee, hem metabolik anlamda hem elektriksel anlamda ee, farklılıklar bulursunuz. O yüzden de her ne kadar... Ee, beyin kökü önemli olsa da bir bizim ilgimizi çeken bölgenin e, Talamus olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bunların da yani mesela e, Cumartesi Büyük Üniversitesi ilk bölümünde yani Talamus'un bilinçle tam olarak ne alakası var? korteksin tam olarak ne alakası var? bunları da bakacağız. Ben şu anda sırayla sinir sistemindeki yapıların adlarını biliyorum bazı yani size. En sonunda bu sadece e, yani yani e, e, tamamlamış olalım e, merkez hissine sistemiyle değil. Yoksa konumuzun çok içimde değil. E, yani Sonuçta biliyorsunuz bir hasta e, omuriliğinden keserseniz hasta felç olur ama bilinçli halini kaybetmez. Bilinç oradadır ama hasta felçlidir. Demek ki omuriliğin birebir bir e, bilincin olup <gülüyor> katkısı yok diyoruz. <gülüyor> Benim ilgimi çeken e, omurukla ilgili tek bir gözlem var o da ne demiştik? Kortekste gri madde dışarıda e, şey, beyaz madde yani aksonlardan oluşan, yelinle aksonlardan oluşan yapı e, içeride dönüştük. O de tam tersi. Onu da anlamak tabii kolay şöyle bastığınız zaman o her tarafından bir takım sinirlerin çıkıp çeşitli, çeşitli bölgelerine gitmesi lazım. O yüzden de tabi oturup da onları siz e, yani gri maddenin ortasından çıkartıp e, sokmak yerine o sinirsel yapıları zaten dışarıda tutarsanız e, periferiye yani e, yüzeye ulaşmaları. Daha kolay. Ne diyor işte? E, Kordetir ve şu ana kadar gördüklerimize en ilgili. Bugün mukemmel üzerine gideceğiz. E, ama dikkat ederseniz, e, özellikle benim ilk slaydımı hatırlarsanız, temel konuları bugün hiç yaklaşmadığımızı söyleyebilirim. Ben size ilk slaydımda bir sürü resim göstermiştim ve bunlardan bir tanesi şuydu. Bunu tekrar görmedim. O da nedir? İşte ışık geliyor dedik, ses geliyor dedik. Bunlar bizim e, öznel deneyimimize nasıl dönüşüyor? Ya da sizin bilimin yanlış olarak buna vereceği cevap olabilir mi, olamaz mı? Bunların tartışmasını daha önce <gülüyor> yani, Cumartesi yapmaya başladık. Bugün yani sistemini verdik. Ama ben sizi baştan birazcık e, hiç olmazsa benim bu duruma karşı, e, bu konulara karşı tutumumu e, anlamanız için beni rahatsız eden durumu e, Fernando bir daha çok güzel e, açıklıyor. Eğer kişilik bunu yazdım çünkü değil bu Eğer kişilik bireysel bir kişi olmanın nitelik ya da durumuna tekabül ediyorsa beyinlik de bir beyin olmanın nitelik ya da durumuna verilen am olabilir. Bu ontolojik nitelik serebral, demiştik ya, serebral özneyi tanımlar ki bu özne hiç olmazsa endüstrileşmiş ve fazlasıyla tıbbileşmiş toplumlarda kendisi 20. yüzyıl ortalarından beri birçok toplumsal atıp edilmiştir. Yani benim tavsiyem hiç kimsenin kendisini beyin zannetmemesi. Yani son 20-30 senede çok kötü bir dönüşüm yaşadık. Mesela bunun en güzel örneğini mesela depresyonda görüyoruz. 20-30 sene önce depresyon hastalarında soruyordunuz, size depresyon teşhisi konmuş... Ee, ''Ne oldu, nedir?'' diyorsunuz. Deklasik Ve, Anastos'un verdiği cevap şu, ee, ''Yaşam enerjin kalmadı, hayatın hiçbir zevk alamıyorum.'' Ee sevdiğim insanlarla bile görüşmek istemiyorum. Bunları söylüyor. Birkaç sene önce bunları tekrar ediyoruz. Biz soruyoruz depresyon hastalarına. E Depresyonlar mısınız? Hayırdır? Ne oldu? Neden böyle oldu? Falan diye. E işte benim işte prefrontal korteksimdeki aktivite düşmüş. Benim e, beynindeki sebeplerin <gülüyor> mazokrizinin e, şeyleri azalmış. Yani depresyon hastası bile kendi yaşantısından <gülüyor> özel deneyiminden uzaklaşmış. Kendi halini. Böyle kendisini de anlamadı aslında muhtemelen. Bir takım kimyasal veya işte e, beyinsel özelliklerle yapıyor. Yani Şimdi cumartesi, yani bu işte insanların kişilerden beyinlere dönüştürmelerini birazcık herhalde biraz eleştiriler getirmeye çalışacağız. Bu kadar. Sorular varsa tabii onları alalım. Ya ha bu kadar temsil konusuna veriyorum. Nasıl isterseniz? Nasıl isterseniz? Yani. Beynin çalışma şekli, bilen kişiliğini görünen ya da arızası ya da artısı <gülüyor> ya da Tabii şimdi bir kere arızası kesinlikle belirler. Yani onun yani ee, Şimdi aslında ilgisi... arzında benim de farklılık belki daha doğru olur. E tabii yani sonuçta tabii bir tek o belirlemeyebilir yani yazının çevresi de belirliyor sonuçta değil mi? Yani benim çevremde yaşadıklarım da benim kişiliğim de korele şeyler. Ama benim beynimde yaşanan olaylar da tabii ki benim ne olduğumla korele etkiler yaratıyor. Benim tek söylemeye çalıştığım zaten tamam beynimdeki bazı şeyler gerçekten yani benim ee, kişisel yaşantıma dair, duygularıma dair, duygularıma dair, algıma dair şeyler söylüyor. Güzel. Ama aynı şeyler dışarıda da var. O yüzden de ben her şeyi beyne tıkmayalım demeye çalışıyorum. Ama tabii ki. Yoksa yani mesela zaten bunun en güzel örneği işte biraz önce Oliver Sext'ten konuşuyorduk. Çeşitli nörolojik hastalar. Yani başınıza bir hastalık geliyor. beyninizin bir bölgesi hasar görüyor. Bir bakmışsınız artık yüzleri tanı tanıyamıyorsunuz. Yani sizin için yüz diye bir şey artık kalmıyor. Ama objeleri gayet güzel görüyorsunuz. Yani Esnelerine tanıyorsunuz, Yoluntu buluyorsunuz. Ama insanların suratlarını kesinlikle birbirinden ayıramıyorsunuz başkası var. Mesela Balin sendromu. Balin sendromunda mesela bu sefer de objelere zahip uzan kayboluyor. Size bir nesneyi gösteriyorsunuz. Nesne konusunda fikriniz var ama onun içinde bulunduğu uzan tamamıyla kaybolmuş. Ya da tam tersi var aynı şekilde. Artık bu nesneleri tanımıyorsunuz ama nerede olduklarını biliyorsunuz. Yani böyle bizim e, disosyasyon dediğimiz olaylar tabii ki görünüyor. Yani bilinç bir şekilde yani Descartes'in düşünmekleri gibi belki de önebilir böyle parçalara. Bu işte, psikopatlar seni katilerin üzerinde bir araştırma yapılmış, beyin yapısı incelenmiş, onların beyin yapısının biraz daha farklı olduğu belirlenmiş. Buna da e, niye ihtiyaç dönüştü? Araştırmaya şey olarak, işte e, psikopatları daha önceden tespit edebilir miyiz düşüncesiyle, bu doğru mu? Ya Baviera yaniki mesela e, bu tarz metodları kullanarak gelecekte yani ülke yani Almanya ya genç etmek isteyen insanları e, baştan yani böyle bir takım metodlarla hayır diyelim evet diyelim diye planlar yapıyor. Benim hiç işler işlerdir. yani oluyorsa bile niye yaptıklarını biliyorlar mı acaba yani benim hiç, yani bir soru soruyorlar sonra neden sorduklarını bilgi çekiyor yani, olabilir psikopat yalnız öyle bana çok bilimsel bir kategori gibi gelmiyor psikopatları toplamışlar şimdi muhtemelen zaten DSM kullanılıyor DSM biliyorsunuz e, Amerikan psikoloji e, bir tarafından çıkartılan bir e, manueldir ve insanların çeşitli e, psikolojik bozukluklara e, e, ne derler. E, yani işte psikolojik bozukluklarına ad verilmesini sağlayan bir sistemdir. 5-6 senede bir değişir, böyle işte bir sefer bozukluk olan bir şey bir, bir sefer bozukluk olmaz muhtemelen sosyopat zaten artık galiba psikopat konuyor mu sosyopat diyorlar yani onun da eminim böyle bir e, yani pseudo tipi yalan tıbbi bir tanımı vardır DSM'de ona göre bakıyorlardır ama yani insan sosyopat deyince benim kafamda böyle tek yekbali bir görüntü zaten yok. O yüzden de kime araştırdıklarını tam olarak anlayamıyorum açıkçası. Ben diyesem, yani çok elini çekmeyeyim işte Bu Buyurun. Yani, ya. e, yani belki de hiçbir önemli bir noktaya kadar benim yanlış çıkazım olabilir. Erre Vez lütfen söyleyin. Fakat e, biz başından beri, sunum başından beri daha çok etki, tepkisel ya da algısal bir düzeyde bence evet. yaklaşmaya çalıştık ve içe dönük ki bu içe dönük lafını da yanlış çeviriyorum muhtemelen İngilizce introspection olarak herhangi bir açıklamada veyahut da herhangi bir e, bunun herhangi bir etkisinin olup olmadığını veyahut da bu tür bir beyin aktivitesinin neyle ilgili olup olmayacağı konusunda pek bir e, pek bir şey duymadık veya konuşmadık. Bunun bir önemi var mıdır? Eğer varsa da e, Niye konuşma? Yani mesela diyelim, ya evet. şu söyleyeyim, tabii ki vardır. Ee, Bir tane korteks istiyorum. İçe bakış. Ha, korteks. Mesela şimdi içe bakış birazcık yani e, tam olarak... Yani içe bakıştan cumartal acayip bahsedeceğiz. Çünkü fenomenolojiden bahsedeceğiz, içe bakış örneklerinden bahsedeceğiz. Ama belki de sizin kastettiğiniz birazcık da şey... E, yani mesela hayatım var. Yani şimdi ben mesela Hı -hı. araba görüyorum. Ya da bu düşünüyorum. Değil mi? Yani böyle bir şey mi sormaksınız acaba? Aslında öteki muhtemelen cumartesi beni tartışacağınız şey tamam. sordu. Ya tabii. Yani eğer kişi kendi içindeki deneyime, yani e, kendisinden bağlı olarak dönüyorsa tabii orada daha farklı işte. Yani nörofenomenoloji aklına falan gideceğiz e, cumartesi günü. E, ama mesela çok basitle yani hazır Ben kendim uydurmuşken söyleyeyim. Diyelim yani e, siz şey yapıyorsunuz. E, hayal yapıyorsunuz. Imagery yapıyorsunuz görsel olarak. Görsel olarak ee, şey yapıyorsunuz, bir arabayı tahayyül ediyorsunuz. Mesela diyelim arabayı ee, gördüğünüz zaman bu civardaki aktive olan bölgeler, yani kiyerarşı yukarıda olan bölgeler hayal kurma sırasında da gene aktive oluyor. Her ne kadar görsel bir uyaran olmasa da o görsel, klasik olarak görsel dediğimiz bölgelerde yani muhtemelen araba nöronları varsa yani araba nöronları gene ateş ediyor. Ama düşük, korteksin hiyerarşisindeki düşük, işte V1, V2 gibi yerlere geldiğiniz ama orada bir aktüasyon yok. Hiyerarşideki yani, yukarıdaki bölgeler ama genelde hayalde de, ee, gerçekte de, benzer şekilde ee, aktıda. Yine belki cumartesi daha fazla açacağız büyük ihtimalle, bilinç ve bilinçli kavramını ama hani şu ana kadar... Gördüğünüz örneğin bilinçli sözcüğü bana Aristoteles'in şeyini hatırlattı. Erdem ve uyku arasında kurduğu bir bağ var. İşte erdemli hareket ancak işte erdemli hareket yapıldığı zaman anlaşılır. Ama siz birine erdemli dediğiniz zaman o uykuda da erdemlidir. Yani uykuda Erdemsiz siz onu diyemezsiniz. Erdemli bir insan olarak onu zaten düşünürseniz. Burada sanki sadece ilk sadece ilk etabı düşünüyoruz. Aynen yani. öyle. Zaten işte mesela David Chalmers gibi akıl tasarımcıları, mesela bilinci üç e, bilincin durumlarını üç seviyede tartışabilir diyorlar. Bunlardan birincisi mesela bilinci biner görmek, yani açık veya kapalı görmek, yani bilinç var veya yok diye görmek. İkincisi, ya yani buna işte şey de deniyor, yaratık bilinci de diyorlar kriçe karşıtları. İkinci seviye birazcık daha çözümlülü fazla. Bu sefer buna o zaman arkaplan bilinci diyorlar. Mesela işte hipnoz, trans, kafası güzel olmak, uyumak, rüya görmek e, gibi. Bu sefer daha fazla şey var. Ama asıl ilgini üçüncü seviyede olduğu yani fenomenal. Yani bilincin, spesifik bilincin içeriği, yani kırmızı görmek. Ee, ya da e, sarı görmek arasındaki fark duyu makıla görmek arasındaki fark üçüncü seviyede artık bilincin e, içe intiharetine başlıyorsunuz orjinsel vardı ben bir şey soracağım biz hangi canlıdan itibaren ...bilincin var diye kabalayacağım hiç bir yok hiç. <gülüyor> yani, yani, hiç yani hiç kimse ne hiçbir şey olduğunu etmiyor yani bazıları herkesin yani her canlının olduğu düşünceler var radikaller var yani hayat olan yerde bilinç fark ediyorlar e, Kimisi işte şeyden çekiyor çizgiyi e, ee, sinir sisteminin belli bir komplekslik, yani belirli bir ulaşması gerekir diyor. İşte onlar diyorlar, e, onlar belki şey, reflective e, hmm. sen... düşünün öncesi, ha? Ha? yani düşünün öncesi, düşünün öncesi kendiliğin ortaya çıktığı bir sinirsel yapı vardır. Ondan sonraki canlılarda var, onolojik canlılarda yoktur. Ama o nerede bilmiyorum diyen vardır. Sadece insanda olur çünkü dile bağlıdır, bilinç diyen vardır. Yani çok fazla yaratan var ama yani hiç kimsenin de bunu 40 milyon aslında 40 milyon yıl önce yaptıkları. Ha öyle mi diyeceksin sadece? Evet, Onun da ailen dolayı. Ha, 40 yıl dolayı. Kılmatlarda bir aşamadan sonra sosyal zeka ile Ha, sosyal olabilir ya ben çok ileri götürmek isemem ama bu ipti işte, mesela par par par parçacıkları hızlandırdığınızda ve mikrosaniye geleceğe gönderdiğiniz zaman hı hı. E, geçmişteki e, durumlarını iki sonraki faza geçiyorlar. Yani parçacık yapısında da aslında e, birinci devam ettirme yok mu? Yok. O... Yani ya, ya, yok, yok, bir, e, yani ne, ama sonuçta, yani kadercilik de olabilir. Yani konsumerizm zaten bu bu bu şeyleri Yani hani devam etme, öğrenme, üzerine yani, devam etme durumu eee fatih fikri var ya o düzenli tüketimle zaman kavramlarımız e, çarpılıyor. Yani işte, O yüzden hani zaman gittiğini anlamış olarak eee veren çok daha hızlı olarak görüyorum Yok mu ya? Evet. Evet. Ar bu aslında <gülüyor> e, e, Bu temsil konsepti Ben de biraz söz edeceğim. Burada e, bu ilk ve o, o'nun anladığı anlamdaki o kavramada temsili aktif. Çünkü temsil bir temsilden anlatıp aktif bir şey. Yani dil ve mantığın devreye girdiği ve dünyanın yeniden kurulduğu bilgi işte yeniden kurulduğu aşama gelecek. Anladım. O taklit o taklit yani. O sizin anlattığınız şeydi oradan. Evet. Yani bu şu, mesela çok o zaman hızlı bir dijital slide göstermek istiyorum. Ee, geçen seneden. Tasarım denirdi onu. temsil tasarım Evet. Çok da farklı ee, nerede vardı? <gülüyor> <gülüyor> <Tudum> ama <vardı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o oradaki tutunlarla olanlar farklı gibi bir şey yanlış. Yani bu da kastedilen aslında yani e, geçen tarzım, e, tartışamadık belki. Ya, çok bir, bir, bir karikaten buraya çalışıyorum. Ama Ha şurada oluyor. Ya Yani dünyada da evet filin gibi yani mesela dedim ya eee bir hücresi mesela işte belli bir şekli seviyor. E, sadece karmaşık bir geometrik e, cisim seviyor. İşte bu seçicilik e, Conmasa yani bazı kişiler için işte temsile tekabül ediyor Mesela krik içinde yani dış dünyanın e, gerçek bir cehlinin o dönem yani dilsel e, aktiviteye dönüşmesini dış dünyanın temsili olarak görüyorlar yani e, ben de bunu anlayamıyorum işte yani sizin gibi düşünsen belki o, yani o zaman anlayamıyorum temsili eğer yani dediğiniz gibi daha dilsel bir e, e, boyutta gittiği zaman o zaman anlayabilirim. Şu örneği göstermek istiyorum. Ben gösteririm zaten. <gümüş> yani bir fark aslında şu gibi oluyor. Yani bu çok <gülüyor> ah pardon. Yani karsetikleri aynen şu yani. Bu dışarıda <gülüyor> uyanan var. Bu geliyor. Bir şekilde beynin birinde bunu bir reprezya ile temsil bir reprezentasyon oluşturuluyor. Daha sonra bunun üzerine bir bilincin nöral korelasyonu etkilenecek ve o temsil artık bilinçli bir temsil haline alacak. Yani orada çizilen yani benim yani problem olan e, e, tanım yani teknik ne Yani işte buna da alternatif olarak işte, dış işte, dünya Dışarıda duruyorsa zaten bir tespit etmem. Ben dış dünyanın etrafında kendim hareket edeyim. Bu hareketimin sonucu olan e, duysal değişikliklere bakarım ve dünyayı avlarım. Dünyada anlam çıkartırım. Dünyaya oturup da bir daha beynimi içine soktan. O zaten kendisi için e, belki de bir hafızı. Ha, hafif Anlıyorum. Yani terim olarak representation kullanım olabilir ben. Ama evet. Yani, yani. yani en azından felsefeyi anlamda representation bu değil. Tamam. yani bilmiyordum. yani cumartesi belki e, siz deneyeceksiniz oradan yani birazcık ben, işte... ben değil konuştuğumuzu anlamadım ben değil <gülüyor> ben tartıştığımızı ben anlamadım. De ikinci durumda temsil etmiyordum dediniz ya <gülüyor> değişik durumlardan anlamak anladığım zaman yine bir temsil edemez yani, yani, bu, ne demek ki? yani ben Ben gelende var. zaten şu soruyu sorayım, hocamız dedi ya, yani daha aktif bir şey olması lazım diye. Yani benim sormak istediğim soru aslında şu, diyelim, mesela ben bir göl kenarında duruyoruz. Yani göl çarşaf gibi, hiçbir şekilde hareket etmiyor, tamam mı? Şimdi ben yerden bir tane taş aldım, bu taşı <gülüyor> aldım, gölün içine attım. Şimdi bu göle düştüğü zaman, önce bir sus için atacak, ondan sonra gölde de bir e, dalga e, hareketi oluşacak, değil mi? Şimdi aslında yani, benim de durumu çok farklı değil, değil mi bu Yani şey geliyor, gölse uyaran geliyor. Beyinde bir takım dalgalar oluşuyor, elektriksel değişiklikler oluşuyor falan filan. Aynı şekilde ben göldeki dalgaların arasındaki boyu ölçelim, hızını ölçelim, işte atıyorum çıkan suyu sıçramasının miktarına bakarım ve benim taş atma davranışıma dair bir takım korelatlar bulurum, değil mi? Yani ağır taş da atsam daha farklımış şey olur, ufak taş atsam bir şey olur. Şimdi göl eğer benim atışımı temsil ediyor diyorsa zaten o zaman benim bir problem yok. O zaman beyin de işte temsil ediyor. Ee, ama yani e, işte bu şekilde kullanmıyoruz yani temsil orada daha farklı bir cümle e, tekrarı diyor. Yani sen diyorsan bu bir falan problem yani o zaman. Yani sana diyormusun yani benim atışımı temsil ediyor diyecek misin? Yani ya benjet şey onu. Bu demek. Yani, temsil de benşet diyoruz. Yani bunlar kelimeler. Ama işte biraz yani tasarım biraz aslında kullanılıyor. <gülüyor> pasif olan yansıtan temsil, felsefeli yani daha aktif olan tasarım öyle bir bazen ayrım yapılıyor ama yani bunlar biraz kavramsal. Yani birebir diyorsanız diyorsanız işte temsil ve ikisi de prezentasyon yani <gülüyor> ama prezente bir daha sunuyorsunuz ama farklı bir şekilde daha aktif o tasarı biraz Ama, ama ben, ben, şimdi bizim bu açıklama açıklamalarımız eee gördüğümüz nedir? Bir bilgi, bir, bilgi, bir bilgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor yoksa bir şey nasıl alınacak canlı sorusundan? Yani böyle bir, bir şeyler nasıl davrandığını tek tek elektrik cihazları bir şekilde anlamını düşünür. Yani öyle bir deney yapabilirim ki Klein dediğine doğrulayabilir olabilir mi? Yoksa birisi gelip de o deneyi farklı bir şekilde yani kolayca ama neler nasıl düşündüğünüz gibi bir şey var, bir şey var. Aslında onu tartışıyorum yani, mesela, evet, yani. bu çalışan. Mesela krik olsaydı Şimdi, zaten, ya, yani, ya, bu bir bu gün bunların hepsi anlaşılacak. Ben bundan <gülüyor> özürüz eminim zaten. ...biz daha fazla deney yapmaya devam edeceğiz. Birincinin de öğrencilerine dair bir de, deney yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> yani üçüncü şahıs bilgisi toplayacağız. <gülüyor> üçüncü şahıs bilgisidir mesela. Benim senin sinir aktif bir şey var baba. Bu <gülüyor> üçüncü şahıs bilgileri <gülüyor> toplayacağız <gülüyor> ve sadece <gülüyor> üçüncü şahıs bilgilerin toplamından ...ben öznel deneyimin ne olacağını anlayacağım deriz. <gülüyor> Ama biz bu çalıştaylı üçüncü şahıs bilgisinin yanında birinci şahıs bilgide lazımdı. Birazcık onu tartışıyoruz. Yani ben kendi deneyime, kendi öznel deneyime dair bir tek bilgiye bir ihtiyaç duyuyorum diye... Yani o yüzden senin aynı sorunun cevabı zaten Yani, bilmiyorum. Ee, yani birazcık onu tartışıyorum zaten. Tamam, tamam.